Açık, Açık dergi. dergi Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce 30 Eylül Dünya Çeviri Günü idi. Bu nedenle de bu hafta matbuat dünyasında çeviri konusunu gündemimize alalım istedik ve çeviri üzerine, çeviri bilim üzerine uzun yıllardır hem çevirmenlik hem akademide hocalık yaparak büyük emeği geçen Çağlar Tanyeri. Hocamızı konuk olarak e, davet ettik. Çağlar Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. E, Çağ, Çağlar Hocam e, isterseniz biliyorsunuz son zamanlarda böyle her şeyin bir günü var artık. Evet. E, çeviri gününün e, şeyi nedir? E, ne zaman başlamıştır? E, önemi nedir? Ne işe yarar? Ondan başlayalım ve sonra e, çevirmenlik, çeviri bilim işlerine devam edelim. Başlayalım kısa bir yani çeviri günüyle ilgili gibi. evet kısa bir e, tarihçe e, ifade etmeye çalışayım birkaç cümleyle e, Uluslararası Çeviri Günü 30 Eylül Uluslararası Çeviri Günü eski Ahit'e İbranice'den Latinceye çeviren ve 420'de ölen Hieronymus e, (namı diğer Aziz Jerome) e, atfen her yıl 30 Eylül'de kutlanan bir gün. E, bu kutlama 1954'te Paris'te kurulan ve kısa adı FIT olan Uluslararası Çevirmenler Federasyonu tarafından eski yıllardan bu yana gerçekleştiriliyor. Bu 30 Eylül e, Aziz Jerome'un ölüm, ölüm, ölüm, ölüm, ölüm, ölüm günü. Ölüm günü 420. 30 Eylül 420. Yani çevirmen yine Atfen e, Hı -hı. bugün kutlanıyor. E, aynı kurum yani FIT Uluslararası Çevirmenler Federasyonu 1991'de. Çevirmenler arasında dünya çapında bir dayanışma zemini meydana getirmek ve çeviri mesleğini teşvik etmek amacıyla bu günün dünya çapında kutlanmasını öneriyor ve günü bu şekilde lanse ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de de son yıllarda 30 Eylül bu anlamda dünya çeviri günü olarak etkinliklere sahne oldu. Ama özellikle bu yıl... Epey geniş katılımlı. Evet. E, yani kurumların da katılmasıyla e, geniş bir kutlama yapıldığı söylenebilir. Pazar günü, 30 Eylül Pazar günü önce Taksim'de başladı. Saat 12'de bir yürüyüşle başladı. Ondan sonra da e, İstanbul Depo'da e, etkinliklere devam edildi. E, paydaşları biraz sıralayacak olursam, e, bugünün paydaşlarını, çevirinin paydaşlarını, Sözgenim Çeviri Derneği. Türkiye Konferans Tercümanları Derneği, Çevirmenler Meslek Birliği, Çeviri İşletmeleri Derneği ve Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği bugünü hep birlikte kutladılar. Tabii Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği'nin buradaki dinamik enerjisini ve 30 Eylül için gerçekleştirmiş olduğu öncülüğü unutmamak gerek. Altını özellikle çizmek isterim. Peki e, tam da işte öğrencilerin e, enerjisinin altını çizmişken aslında e, çevirinin akademideki e, şeyine e, isterseniz devam edelim oradan devam edelim hı hı. E, çeviri biliminin e, Türkiye'deki akademik dünyada ki e, serüveni süreci nasıl gelişti ve nereden nereye geldi size göre. Çeviri bilimin Türkiye'de siz de biliyorsunuz yaklaşık 30 küsur yıllık bir tarihi var. Aslında çok yeni bir tarih. Aslında yeni bir tarih, yeni bir tarih. Ama Batı'daki oluşuma baktığımız zaman da çok eski bir tarihle karşı karşıya kalmıyoruz. Orada da belki 20-30 sene öncesinden, Hı. yani bizde başladığından 20-30 sene öncesinden başlıyor. Dergileri unutmamak lazım. ...80 öncesi ve hemen 80 sonrasında... ...çıkan dergileri, sözgelimi Metis Çeviri... Evet. ...Yasko Çeviri, Çeviri Dünyası... ...gibi dergiler... ...şöyle bir baktığımız zaman... ...aslında işte 80'lerin... ...başlarında ortaya çıkan... ...bu akademik oluşumun... ...zeminini oluşturuyor gibi... Evet. ...ciddi bir literatür var orada... Ciddi bir literatür ...hala var. aşılmamış bir literatür A istedik... ...hatta öyle de denebilir... ...yani hala daha yararlandığımız kaynaklar... ...olarak görüyoruz bu dergileri... Ee, ve bugün tabii ki işte çeviri bilimin e, duayenlerinin e, o zaman dış birikimi, batının birikimini bu kanallarla yani bu dergiler kanallığıyla da içeriye taşıdığını görüyoruz. Ve ondan sonra da zaten e, akademinin oluşum süreci başlıyor. Biliyorsunuz ilk Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümüyle e, ortaya çıkıyor çeviri bilim kürsüsü. E, arkasından İstanbul Üniversitesi'nin e, Almanca mütercim tercümanlık bölümüyle devam ediyor. Bugün baktığımız zaman yani çok net bir sayı veremeyeceğim istatistik anlamında ama e, neredeyse 40'a 40 yaklaştı belki 40'ı geçti e, çeviri bilim bölümleri. E, dolayısıyla m, üniversitelerin e, önemli bir bölüm haline geldi. Evet. evet. Ve o oranda da tabii e, akademik çalışmalar gerek yüksek lisans çalışmaları gerek doktora çalışmaları da. ...o oranda... ...aynı hızla ve aynı verimle... ...devam ediyor diyebilirim. Peki genel olarak... ...seviyeyi nasıl görüyorsunuz? Yani evet... ...40K kadar bir... ...üniversite sayısında bölüm olarak... ...var ama... ...sonuçları yahut... ...orada verilen eğitim... ...anlamında nasıl geliyor size? Şimdi tabii orada... ...bazı ayrımlaştırmalar yapmak lazım... ...belki... Ee, çeviri bilim bölümleri tabii ki piyasaya çevirmen yetiştiren bölümler, çevirmen hı hı. adayları yetiştiren bölümler. Ama e, çevirmenlik biliyorsunuz kitap çevirmenliğiyle sınırlı bir alan değil. E, kitap çevirmenliğinin dışında çevirmenler veya çevirmen adayları pek çok alanda faaliyet gösteriyorlar. Hı hı. Dolayısıyla üniversitelerde de ona göre programlar var. Hı. Ee, seviye açısından bir şey söyleyecek, bir şeyler söyleyecek olursam. Daha çok tabii kitap çevirmenliğine yönelik, belki birkaç e, noktaya değinebilirim. Söz gelimi yayın evlerinde editörler e, veyahut da eleştirmenler, e, çevirinin kalitesinden şikayetçiler. Hı hı. Bu bir gerçek. Yani biz de baktığımız zaman hakikaten çevirinin kalitesinde problemler olduğunu görüyoruz. E, ama bunun nedenleri var. E, çünkü biliyorsunuz Türkiye'de kitap çevirmenliği, ...bana göre Avrupa standartlarıyla karşılaştırıldığında hala da maddi manevi karşılığını bulabilmiş değil. Kesinlikle yani hiçbir Önce, şekilde karşılaştırma evet, dahi kabul evet, etmez ka seviyede. De. Söylediğiniz gibi dolayısıyla bu beraberinde bir takım kalite sorunlarını getiriyor. Muhakkak. Ama bunlar aşılmaz sorunlar değil. Benim izleyebildiğim kadarıyla akademiler de bu konuda çalışmalar yapıyorlar aynı şekilde yayın evleri de. Ee, onun için e, e, kaliteyi yükseltmek anlamında yani piyasadaki çeviri kalitesini kitap çevirmenliğindeki e, kaliteyi e, yükseltmek bakımından dört koldan bir takım çalışmalar evet. yapmak gerekiyor. Evet aslında bu e, yayın dünyası için hani evet bugün çevirmenler e, özelinde konuşuyoruz ama aynı şey editörler içinde e, geçerli aslında. Yani... E, Hani Hasbelkader e, her ikisinde de bir şeyler e, yaptığım için bir gün bir editörler toplantısında bunu söylemiştim. E, çeviri yaparken göndereceğim yayın evindeki editöre güvenmeyerek o çeviriyi yapıyorum ve ona göre e, özeniyorum. İşte hem imlası hem Türkçesi hem e, dipnotları vesairesiyle o şekilde çalışıyorum. Çünkü gönderdiğimde e, nasıl bir editörün elinden geçeceğinden emin değilim. Ama editörlük yaparken de e, şeyden çevirmenden gelen e, kimi zaman hep değil ama kimi zaman e, hayli yerlerde metinler e, gelebiliyor. Bu sefer de e, bir editör olarak çevirmene e, şey yapıyorum, sinirleniyorum. Evet, yani evet, işin her iki tarafında da şey var ve tabi bunu e, belirttiğiniz var, evet. gibi e, evet. yayın evlerinin e, mali politikaları belirliyor. Yani çok önemli ekmek olduğu köfte ilişkisi evet, aslında. Evet kesinlikle arz talep ekmek köfte ilişkisi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de çevirmenlerin durumuna baktığınız zaman geçmişte ve bugün de baktığınız zaman o maddi koşullar olgunlaşmadıkça çevirinin kalitesini yükseltmektir çok zor. Evet. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Gene benim gözleyebildiğim kadarıyla çevirmenler çevirmenlik mesleğini hep başka işlerin yanında e, sürdürmek zorunda ne e, kalan e, ne diyelim kültür işçileri. Aynen öyle. E, dolayısıyla bu koşul ortadan kalkmadan ve düzelmeden e, çevirinin kalitesinden de çok fazla bir şey e, beklememek lazım. Ve sizin dediğiniz gibi yani masanın iki yanında e, farklı şapkalarla masanın iki yanında oturduğunuz zaman biraz evvel söylediğiniz gibi yani çevirmen olarak editöre güvenmiyorsunuz. ...aslında dediğinizden şöyle bir şey çıkıyor ki... ...bir bakıma kendi çevirinizin editörlüğünü yapmış oluyorsunuz. Tabii. Editöre güvenmediğiniz Tabii. için. Ama öbür taraftan baktığınızda da... ...editör olarak masanın öbür yanına oturduğunuzda... ...bu defa metnin çevirisini de yapmış oluyorsunuz. Evet, evet. Yani ne yazık ki e, öyle olan işler çıkabiliyor. Dolayısıyla burada biraz ayrımlaşmaların oluşması lazım. Evet. Yani çevirmen, çevirinin sınırları... ...editörlük, editörlüğün e, gerektirdiği görevler... ...bunlar Türkiye'de ne yazık ki biraz e, birbirine karışıyor. Tabii iletişim çok önemli. E, iletişim şu anlamda önemli. Editörle çevirmen arasındaki iletişim evet, çok önemli. Evet. Yani editörle çevirmen arasında ne kadar bir işbirliği sağlıyoruz. Mesela şu soru bana göre son derece önemli bir soru. Bir metin çevrilecek, yayın evi bir program yapıyor, bir yayın programı yapıyor... ...ona uygun bir çevirmen buluyor... ...genellikle uygun olmayan çevirmen... ...bide o var... ...ne de çalışabiliyor... Bir de o var. ...çünkü hem çevirmen sayısında sorunlar var... ...hem de dediğim gibi kalite... Evet. ...çevirinin kalitesi açısından... ...soru şu... ...o metin üzerinde çalışılacak metin... ...çevrilecek metinin... ...editör ve çevirmen tarafından... ...yeteri kadar bir analizi yapılıyor mu... ...bir ön çalışma yapılıyor mu... ...ön hazırlık yapılıyor mu... ...kimin ne yapacağına... ...baştan karar verilip sınırlar çiziliyor mu? Bu soruya pek iç açıcı bir cevap veremiyorum şu anda Türkiye koşullarında. Ama bunlar tabii düzelmez problemler değil. Aslında dünyanın her tarafında benzer sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ben biraz Almanya örneğinden de biliyorum. Ama tabii maddi zemin yani çevirmenlerin ve evet. editörlerin sizin de evet. dediğiniz gibi... ...editörlerin... E, ...hayatını e, daha rahat sürdürebilecek e, koşullarda olması işin kalitesi açısından çok önemli. Evet yani e, bir yanda işte e, çevirmen sizin de belirttiğiniz gibi ya e, üniversitede ya bambaşka bir alanda vesairede gündüz mesaisini e, evet. harcıyor. Evet. E, çünkü e, ödemesi gereken bir e, ev kirası var, faturaları var, hayatını evet. geçindirmesi gerekiyor. Düzenli bir gelir... ...ihtiyacı var çünkü çevirmenlikten bunu evet. Türkiye ortamında evet. kazanabilmesinin imkanı yok. Bir yandan onu yapıyor, sonra akşam yorgun argın evine geliyor, e, laptopını açıyor ve e, çeviri yapmaya başlıyor. Yani o günün yorgunluğunun üzerine, e, beden ve kafa yorgunluğunun üzerine oturup bir de çeviri gibi son derece zihinsel e, emek isteyen bir işi yapmaya başladığınızda... Ee, bunun o kitabın üzerine çalışayım, o kitapla ilgili literatüre bakayım, e, bunun arka planı nedir, e, terminoloji ne şekilde oturmuş vesaire gibi işlerine e, vakit kalmıyor. Kaldı ki zaten bunları yapmaya kalktığınız zaman 3 ayda teslim e, edeceğiniz bir işi 6 ayda teslim ediyorsunuz ama 6 ayda alacağınız para zaten e, cep telefon faturalarınızı belki karşılayacak Tamamen öyle. Bir fiyat oluyor Tamamen yani. Tamamen öyle. Tamamen dediğiniz gibi. Ama öte yandan yani madalyonun bir de öbür yüzü var tabii onu da görmek lazım. Çevirmenler hakikaten zor koşullarda çalışıyorlar. Ben birçok çevirmen adayı genç arkadaşımın sırf bu zor koşullar yüzünden... ...kitap çevirmenliğinden vazgeçerek... ...çünkü ağırlıklı Hı -hı. olarak... ...şimdi biz Hı -hı. burada kitap çevirmenliğinden evet, aslında, söz ediyoruz... Evet. Yani ...bir başka, alanından bahsediyoruz... ...sadece bir alanından söz ediyoruz... ...çevirmenliğin daha iyi para getiren... ...daha iyi gelir getiren... ...başka alanlarına yöneldiğini... ...veyahut yönelmek zorunda kaldığını... ...örneğin konferans biliyorum. çevirmenliği... ...tabii mesela tabii, konferans çevirmenliği... ...çok daha iyi gelir getiren bir iş... ...veyahut da... ...yazıl çevirinin... ...başka alanları... Evet, o teknik, ...teknik çeviriler ...vesaire... Hı -hı. Ee, o nedenle e, kitap çevirmenliği alır bir e, zihinsel enerji gerektiren evet. bir iş. Şimdi sizin söylediğiniz gibi akşam eve gelip işten sonra yani rutin olarak yapılan başka bir işten sonra e, işte kitap çevirisinin başına oturmak zaten başlı başına bir problem ama ben asıl iyi yanına değinecektim şöyle bir baktığınız zaman, ben yayın evlerinde de bir takım gelişmeler görüyorum. Tabi burada kurumların katkısı var. Sözgenimli Çevirmenler Meslek Birliği, evet. 2006'da kurulmuş olan Çevirmenler Meslek Birliği çevirmenlerin haklarının korunmasına yönelik son derece önemli işler yaptı. Kesinlikle. Şimdiye kadar. Dolayısıyla orada çevirmenlerle yayın evlerinin arasındaki ilişkide de bu oranda bir değişiklik gözlemleyebiliriz. Öte yandan artık yayın evleri de yani çeviri olsun da nasıl olursa olsun veyahut da işte her dil bilen e, nasıl çeviri yapar evet. gibi bir zihniyetten de e, uzaklaştığını düşünüyorum yayın evlerinde. Yani yayın evlerinde artık hmm. çeviri, çeviri kalitesine e, gittikçe e, önem verdiği yönünde evet. bir evet. gözlemim var. E, Bu olumlu bir nokta olarak yani yayın dünyasındaki çeviri dünyasındaki olumlu bir nokta olarak söylüyorum. Öte yandan... Ee, çok fazla e, ödül var biliyorsunuz son Hı. zamanlarda. Yani genç çevirmenlere e, veyahut da duayen çevirmenlere evet. iki yönlü e, dağıtılan e, ödüller var, teşvik ödülleri var. E, bunların da e, çeviri açısından ve çevirmen açısından yani çeviri kalitesi ve çevirmen Kesinlikle. açısından e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Tabii e, üniversitelerinde e, bu yöndeki katkılarını unutmamak gerekir. Evet e, Tam da bu Üniversitelerin katkılarını Söylemişken aslında e, Şunu soracaktım e, Böyle pas veriyormuşsunuz Gibi oldu aslında hı hı. E, Hep Şeyden bahsettik şimdiye kadar Yani bu programda e, Çeviri bilim eğitimi e, Alıp çevirmenlik e, yapanlar Onların problemleri sorunları vesaire evet. e, Ama bir de Çevirmenler dünyası içerisinde e, alaylı çevirmenler gibi bir e, şey de var. Bir e, kol, bir kanat da söz konusu. E, çeviri alanında herhangi bir eğitim e, almamış, profesyonel bir eğitim almamış. E, ama e, bir dil bilgisine sahip e, ve bunun üzerine çeviri e, yapmaya başlamış. E, bu Tırnak içinde profesyonel çevirmenler ile tırnak içinde alaylı çevirmenleri e, karşılaştırmaya kalksak e, size nasıl bir e, tablo görünüyor? Nasıl bir profil Şimdi çıkarabiliriz? Şimdi tabii bu biraz uzun ve tarihsel bir konu evet. e, aslında. Çünkü Türkiye'de çevirinin geçmişine baktığınız zaman biliyorsunuz o zaman ne çeviri okulu var ama aynı şekilde e şey de yani, batıda da yani yok. Dünyada yani da dünyada da öyle ona bakarsınız çevirmenlik dediğin alaylı tabi, şey. Tabii dünyada da öyle. Tiyatro Dolayısıyla tabi yani okul okul yeni bir şey bir de belki profesyonel demekten ziyade çünkü ikisi de profesyonel yani Gerçi, yaptıklı evet. alaylı ve e, okulla ayrımı Okuldu, evet, e, yapmak lazım. İlk şu aklıma geliyor e, biraz evvel de söyledim işte her dil bilen çeviri yapabilir yani her dil bilen tabii. her alanda çeviri bu yapabilir ciddi bir bu ciddi bir sorun ve ciddi bir ön yargı e, ama öte yandan şöyle bir ön yargı da var. Okullu olmayanlar, yani üniversitelerin çeviri bölümlerini bitirmemiş olanlar, çeviri yapamazlar. O, o da, da ters yönde. Evet. E, bu da ters yönde bir yargı. Yani okullu olmayan e, ama çok iyi çeviri yapan, ben şahsen tanıyorum, genç çevirmenlerimiz dur, var... Dur. ...asıl duayen çevirmenlerimize baktığımız Onlar zaman, da bir okuldan mezun onlar olmadılar. Zaten, onlar zaten bir okuldan mezun olarak... ...çeviri yapan ama kişiler... Ama okul kurdular. <gülüyor> değil ama okul kurdular. Evet. Veyahut da okul kurdular... ...veyahut da okullara katkıda bulundular. Evet. Yani oralarda dersler verdiler. Birçok isim gelebilir bu konuda aklımıza. Onun için ben... ...okullu... ...çevirmen... ...veyahut da alaylı çevirmen... ...ayrımı yapmaktan ziyade... ...kaliteli çeviri... ...yani kimin elinden çıkarsa çıksın... ...okullu çevirmen olabilir... ...veyahut da alaylı... ...çevirmen olabilir... ...o kaliteyi zaten... iç karşılaştırmaya gerek bile kalmadan... ...bazen... ...çevirmiş metnin... Evet, ...çeviri ürünün kendisinde... ...hemen gözlemleyebiliyorsunuz... ...onun için öyle... ...kesin bir ayrım yapmak... ...ve sınır çizmek... ...istemem yani... İyi çeviri, kaliteli bir çeviri, okunur bir çeviri, amacına ulaşmış bir çeviri, okullu bir çevirmenin elinden de çıkabilir, evet. alaylı bir çevirmenin elinden de çıkabilir. Tamamen ortaya çıkmış olan ürüne ve onun dediğiniz gibi onun kalitesine o, onun kalitesi. bakmak evet. gerekiyor aslında. Evet, ona bakmak gerekiyor. Peki sizin için, siz de şimdiye kadar çok önemli eserleri Türkçe kazandırdınız, evet. Almanca üzerinden. Meslektaşlarınızın çevirdiği birçok kitabı da elden geçirdiniz, okudunuz vesaire. Size yahu bu çok güzel olmuş bu çeviri dedirtmesi için o metinde nelerin olması gerekiyor? Zor bir soru <gülüyor> soruyorsunuz. Çeviri eleştirisiyle ilgili aslında çeviri evet. eleştirisiyle ilgili bir soru sormuş oluyorsunuz. Etrafından dönerek, evet <gülüyor> biraz, evet biraz e, dönerek e, e, neyin olması gerekiyor, neyin olması galiba gerekiyor? Dil duygusu. E, tabii hem dil duygusu, e, hem de galiba şunun olması gerekiyor. Çevirmenin kaynak metinle, <gülüyor> orijinal metinle bir hesaplaşmaya girmiş olması gerekiyor galiba yani e, ilişki kurmuş olması gerekiyor ama öyle ama böyle kitap çevirmenliği biliyorsunuz ağırlıklı olarak bir yorum çalışması aynı zamanda evet. yani yorum çalışması olmadan e, kitap çevirmenliğinden de pek yani tabii ki bahsediyoruz ama e, o metnin bir tür analizini yapmış olması onunla ilişki kurmuş olması gerekiyor e, o zaman çünkü eğer o ilişki varsa siz okur olarak ee, ...otomatikman... ...o çevrilmiş metinle... ...ilişkiye girebiliyorsunuz. Evet. Yoksa havada asılı bir metinle... ...karşı karşıyasınızdır. Evet. Bence o. Yani çevirmenin... ...çevirdiği metinden... ...ne kadar ilişki kurduğu ...ve onu ne kadar canlandırdı. Hedef o metindeki kültürün derdi... Içinde, ...hedef kültürün ve hedef dilin içinde... ...onu ne kadar canlandırdı. Benim için burada... ...en son kriter... Söz gelime e, tabii o da önemli bir şey ama işte e, kelime hatası yapmış olmaktır e, yer yer. Onu e, çeviri bilim literatürü içinde hata avcılığı <gülüyor> e, olarak da geçer çeviri bilim literatürünün içinde. Ve çok eskimiş bir e, yaklaşımdır. Eskimiş bir yaklaşımdır. Yani hatanın peşine düşmek hı hı. E, eskimiş bir yaklaşımdır. Metnin bütünselliği. Evet. Metnin bütünselliği bana göre çevirinin kaliteli bir çeviri olması için ön koşuldur diye düşünüyorum. Evet yani eğer ama zannediyorum şeyden bahsetmiyoruz. Kelime hatasından bahsederken terminolojik şeyden bahsetmiyoruz. Hayır ondan bahsetmiyoruz. O ayrı bir şey. Tabii ki ondan Ama işte şeyde orijinal metinde... ...x demiştir de... ...yahu bu x'i y olarak Türkçe'de söylesek... Evet. ...çok daha güzel oturacak... Evet, evet, ...ve anlaşılır evet, olacak... Kesinlikle. ...üstelik de evet, saptırtmamış evet, olacağız... Evet, evet, ...bundan bahsediyoruz evet, aslında... Evet, ...ki evet. bu işte yani, o dil duygusunun... Daha, ...bir şeyi daha iyi da. anlatabilirim... ...şimdi ede, ede, edebiyat çevirisi... E, ...tabii bu çok ayrımlar... ...zamanımızda da dar olduğu evet. için... ...çok ayrımlaştırmalara gidemiyoruz... E, Sözgelimi sosyal bilimler çevirisi... ...sosyal bilim mekanlarını evet. çevirisi... ...farklı bir iş edebiyat çevirisi farklı bir iş. ikisi de kitap çevirmenliği. Yani Ama bambaşka bir, alanlar. Kültür ürünü, bir kültür ürününü çeviriyorsunuz. Dolayısıyla biraz evvel sizin söylediğiniz gibi e, terminoloji çeviride terminoloji son derece önemli hale gelebiliyor. Edebiyat çevirmenliği çevirme şey e, kitap çevirmenliğinin e, biraz daha farklı e, romanda, öyküde, evet, şiirde Evet, romanda, öyküde, şiirde. Daha geniş bir alan. ...daha, geniş bir, alan, daha geniş bir alan. Hayal yer bir alan. Ama ikisinde de önemli olan... ...biraz evvel söylediğim gibi... ...çevirmenin o metinle... ...veyahut da o alandan... E, ...kurmuş olduğu ilişki... ...metni kafasında ne kadar somutladığı... ...ve kendi kültürünün... ...içindeki okura... E, ...ne kadar hitap edebildiği. Şimdi tabii iş burada bitmiyor... ...esasen yani sadece çevirmenle... E, ...metin arasında... ...biten bir iş değil çeviri işi. Çeviri bilim tam da bunu vurgulayan bir alan. Çünkü çeviri bilim sadece metne veyahut da sadece çevirmene ne veyahut da sadece onların ikisinin arasındaki ilişkiye bakmıyor. Aynı zamanda çevirinin bütün koşullarını e, içeriyor ve o e, koşulların bütün... Yayın evleri, evet. e, kültür politikaları, e, bütün sosyal yapı içerisinde. Editoryal çalışmalar, e, çevirinin e, okuru, e, işte okurun o metni nasıl alınıyor? Çeviri eleştirisi yani yayın organlarına yansıyan çeviri tanıtımları veyahut çeviri eleştirisi Onun için bunu bir bütün olarak görmek lazım. Dolayısıyla son derece geniş bir konu. Tek tek üst başlıklar tartışmaya başladığınız evet. zaman epey vakit alacak bir alandan bahsediyoruz. Evet, yani yine... ...süremizin sonuna geldik ama... Evet, çok çok e, ...en azından... ...yipuşlarını biraz, iç, değilse, biraz evet, konuşmuş olduk. Evet. Üzerinden geçtiğimiz bu konular üzerine... E, ...zaman içerisinde evet. ayrı ayrı... E, ...başlıklar halinde... E, ...umarım programlar e, yapabileceğiz ama... ...zannediyorum... ...bu işte 25 dakikalık... E, ...süre içerisinde... E, ...Jose Saramago'nun... ...o e, çevirmenlerle ilgili... ...söylediği sözün... E, ...ne kadar haklı olduğunun... ...altını çizebilmişizdir... Hı hı. E, ulusal edebiyatları yazarlar, dünya edebiyatını çevirmenler e, kurar, yaratır der Jose evet. Saramago. Evet. E, sanırım e, bunun altına biraz önemi, çevir çevirmenlerin çizebildik. önemi ve e, hak ettikleri itibar, e, evet, itibar açısından da, mesleğin onur açısından da son derece önemli bir e, cümle olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. E, hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, ben katıldığınız için. E, sizin vasıtınızda da tüm çevirmenlerin dünya çeviri gününü, Biraz gecikmeyle de olsa kutlamış olduk böylece. Çok teşekkürler. Efendim bu akşam değerli çeviri bilim hocamız ve değerli çevirmenlerimizden çağlartan yeri konuğumuz oldu. Dünya Çeviri Günü, geçtiğimiz Dünya Çeviri Günü'nün vesilesiyle çeviri, çeviri bilim, çevirmenler üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası